494, numaralı konu, Saad bin Ebi Vakkas'ın Kadisiye gününde bir hutbe irat etmesi Kadisiye gününde, başkumandan olmak hasebiyle Saad bin Ebi Vakkas bir hutbe irat etti, bunda, Allah'a hamdü Sena'dan sonra şunları söyledi, şüphe yoktur ki mülkünde ortağı bulunmayan Allah, hakkın ta kendisidir, onun için, verdiği sözleri yerine getirmeme ihtimali söz konusu değildir, Allah Teala. Kur'an'da, andolsun ki biz zikirden, Tevrat'tan, sonra Zebur'da da, arza, yeryüzüne, mutlaka salih kullarımız varis olacaklardır, diye yazmıştık, Enbiya, 21.sur 105, buyurmaktadır, İşte bu yeryüzü sizlerin olacaktır, bunu size Rabbiniz vadetmiştir, bu topraklar 3 yıldan beri sizlerin elindedir, ondan yiyip içiyor, ahalisini öldürüp ganimetler alıyorsunuz ve kendilerine esir muamelesi yapıyorsunuz, bunu da sizlere içinizden daha önce galip gelenler sağlamıştır, Şimdi ise sizler gelmiş bulunuyorsunuz. Siz Arapların en seçkin kişileri ve önderlerisiniz. Her biriniz kendi kabilesinin en iyileri olup geride kalanların iftihar edecekleri kimselerdir. Eğer dünyayı bırakıp yalnızca ahirete yönelecek olursanız Allah Teala sizlere hem bu dünyayı hem de ahireti verecektir. Şunu biliniz ki bu savaş sizden hiçbirinizin ecelini öne alacak değildir. Şayet zayıflık gösterip dağılacak olursanız kuvvetiniz gider, ahiretiniz tehlikeye düştüğü gibi son neferinize kadar da helak olursunuz.